Bir kişi sıkıntılarından kurtulmak için suyu ayet okuyup itse bunun vebali var mıdır diye sormuşuz Ya yani Niye vebali olsun? Yani Allah'ın kitabını Allah'ın kitabından bir ayeti bir sureyi yani suyu okuyabilir, çayı okuyabilir kendisini okuyabilir o suyu içebilir Bismillah der, şifa niyetini der. Burada medet umulan su değil. Cenab-ı Hak'tan e, şifa diliyor ama o su Vastoluk. Şimdi Eyüp Aleyhisselam e, uzun yıllar hastalık çekiyor ve diyor ki Ya Rabbi bana sıkıntı dokundu. Cenab-ı Hak da diyor: ki, Ürkül birisi ki her zaman muhteselüm be adam yaşar. Ayağı ayağını yere vur, oradan soğuk bir su çıkacak. Bu suyu içecek. E, ve soğuk suyla yıkanacak e, Eyyub Aleyhisselam'ın bir iç hastalıkları var Bir de cilt hastalığı var evet. Cenab-ı Hakk'ın dediğini tutuyor Ayağını yere vuruyor Oradan bir soğuk su çıkıyor Onu içiyor, iç hastalıkları iyileşiyor e, Ondan sonra e, O suyla yıkanıyor Cilt hastalıkları iyileşiyor Şimdi Allah Su içmeden de Suyla yıkanmadan da iyileştirebilirdi. Araya bir e, vasıt okuyor. Biz ilaç kullanıyoruz. Aslında ilaçlarda şifayı var eden Hazreti Allah'tır. Evet. Mesela e, Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup Aleyhisselam e, tabi yavrusunu, evladını, çocuğunu kaybettiği için biliyorsunuz kardeşler kuyu atmıştı. Odan evet. işte kervancılar buldu, götürdüler Mısır'da sattılar çok ağlamaktan mütevellit ama oldu gözleri görmedi sonra Yusuf Aleyyusallah işte o da hapse düştü çıktı Mısır'da hazine bakan oldu gömleğini babasına gönderdi gömleğini gözüne sürsün inşallah iyileşir dedi gömleğini gözüne sürdü yapma lütfen ve gözü açıldı şimdi Cenab-ı Hak isterse isteseydi yani o gömleğe ihtiyaç kalmadan gözün yaştırabilirler araya bir vasıta koydu. Dolayısıyla yani biz şunun içinde çay var. Efendim su olabilir. De. Siz şifa olsun diye Allah'ın kelamını okursunuz. Allah'ın kelamı bu amaçla gelmemiş. Bize rehberlik etmek, kılavuzluk etmek, yol haritası olmak için gelmiş ama bu Allah kelamı olduğu için onu vasıta ederek Allah'tan şifa Dilebiliriz. Dilebiliriz. Tıpkı e, efendim işte bir ilaçtan şifa dilediğimiz gibi, bazı şeriflerde Peygamberimizin Fatiha suresini okumak suretiyle e, tedavi yöntemi kullandığını biliyoruz. Buna rukya deniyor. Dolayısıyla yani bir suya okumakta bir beysi yok, okudan suyu içmekte de bir hiçbir günah ve bal söz konusu değildir. Değildir.